Si Fatır 7. sohbet 8. ayetten itibaren. La ilaha illallah la Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi yessir ve la tu'assir, rabbi temim bil hayr. Subhaneke la a'lamu lana illa ma 'allamtana innake entel alimul hakim. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا حَب۪يبَ اللّٰهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِينَ وَالْآهِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ Evet, Fatır Suresi'ne 8. ayetten devam edeceğiz inşallah. 8 ile 7'nin çok bir e, alakası var. E, o yüzden e, yukarıları ara sıra bir e, geçiş yapabiliriz bu süreç içerisinde. Evet, biz 8'e şöyle bir bakalım. Bismillah. Bismillah. Efe men lehu su'u amelihi fe ra'uhu hasenen fe men yeşâv ve yehtî men yeşâv. وَلَا تَسْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا Ne diyor? Kötü ameli kendisine süslenip de onu güzel gören kimse mi? Şüphesiz Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseye de hidayet verir. O halde nefsini onlar için hasretle tüketme, Gerçekten Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir. Tabii meali böyle okuyoruz fakat tefrih hayatına inince bazı kelimelerde e, elbette ki değişiklik e, olacaktır. Şimdi e, da şeytanı düşman tutun. E, hayat, dünya hayatı ve aldatıcılar sizi aldatmasın, Allah'la aldatmasın. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. Çünkü o kendi taraftarlarını yani hizmini cehennem asabından olmaları için çağırır. O küfredenler için çok şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de mağfiret ve çok büyük bir ecir vardır ayetiyle alakalı. Neden? Şimdi yukarıda bir sistemden bahsediyordu. O sistem neydi? Ee, dünya hayatı ve aldatıcılar bir şekilde e, aldatıyordu kişiyi. Ee, orada hatırlıyor musunuz bir şey demiştik. Bu garre kelimesinde garre e, zaaf manasına da geliyordu. Kişinin e, zaafı. Hani mukavvayı katlarken e, zayıf yerinden katlandığı gibi garre fiili o şekilde katlamak manasına da geliyordu. Kişi aldatılıyor bir şekilde fakat aldatıldığı yer kendisinin zaafı, zayıf olduğu yer. Oradan vuruyor yani. Şimdi neden bunu tekrar e, vurgulamak istedim? Çünkü burada bir şey var. Rabbim bir soru soruyor. E, burada başına bir E var ya o soru demek. Hel ve E cümlenin başında olduğu zaman soru. F, buna fa'i sebebiye deniyor. Yani şimdi bunun üzerine soru soruyor. Men, o kimse, ee, şöyle şöyle mi diyor? Şimdi, zü'yine lehu su'i amelihi. Su'i amel, kötü amel demek. Kişinin demek gibi kötü bir ameli var. Onun için bu ameli zü'yine ediliyor. Yani zi'net kelimesi bu, süsleniyor. Şimdi, zü'yine meçhul bir kelime. Yani kendisi süslü göstermiyor onu. Kendi de görmüyor. Züyine meçhul yani edilgen bir kelime. Ne demek? Bir şey tarafından süslü gösteriliyor. Bakın süslü gösterilen ne? Kötü ameli. Demek ki burada kişi endeksli bir yapı var. Yani önce kişi bir amel yapıyor ama bu ameli iyi bir amel değil. Fakat bir takım şeyler tarafından o kötü ameli, meçhul fiilde söylendiği için söylüyorum, süslü gösteriliyor ona. Bunun ne olduğu zaten o önceki ayetlerde vardı. Dünya hayatı ve o garurlar, aldatıcılar ki onun en başında elbette ki şeytan var. Şeytan bu amelini kötü gösteriyor. Affedersin, affedersin çok doğru yanlış söyledim. Süslü gösteriyor. Ve bunun sonucuna ne oluyor? F diyor. F bunun üzerine demek. Rea görüyor. hu neyi? Amelini hasene, hasene görüyor. Yani güzel görüyor, iyi görüyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi e, hep şeytana suç atılıyor değil mi? Hep şeytana <gülüyor> suç atılıyor ama burada işte kötü amelinin süslü gösterilmesi ve kişinin bunu sonucunda da e, o yaptığı işleri iyi görmesinin sebebinin bir kere insanın kendi zaafları, kendi ve kendi zaafları olduğunu söylüyor. <gülüyor> Bu e, yıllar evvelinden bunu hatırlıyorsunuz, sohbetlerde hep aynı şeyi dile getirmek istiyorum. Tamam. Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis insanı kötülüğe sürüklüyor ama Buna karar verici olan da insan. Yani insan buna iradesiyle tamam demeden de sistem gerçekleşmiyor. Hatırlıyor musunuz? Nahal suresi 66 ile ilgili bir bilgi verirken ihlas konusunu işlemiştik. İhlas konusunda şu vardı. Oradan sütten Rabbim örnek verirken, sütün nasıl çıktığı ile ilgili bir mekanizmadan örnek verirken, biz kan ile pislik arasından Saf bir süt akıtırız diyordu. İhlas kelimesi geçiyordu orada. İhlas. Hani bugün muhlis ihlaslı olmak var ya orada Rabbim bir mekanizmayı anlatıyordu. İhlas saf kelimesine çok yakın. Saf duru temiz. Fakat sözlükten baktığımda şunu görmüştüm. Saftan farklı olarak bir şey bulaşmış da o bulaşılan kötü şeyler ondan ari olmuş. Yani rafine edilmiş manasına geliyor. Başından beri temiz değil. Filtraya uğramış. Saf başından beri öyle değil. Şimdi ihlas amel derken muhlis amel derken işte kastedilen edilen bu. Bir taraftan kan neyi temsil ediyorsa o, bir tarafta pislik neyi temsil ediyorsa o, bulaşmaya çalışıyorlar hatta biraz bulaşıyorlar ama Yine de sonucunda arı olarak, temizlenmiş olarak, duru olarak çıkan şeylere ihlas, ihlaslı şeyler deniliyor. Biz buradan anlıyoruz ki ihlas, Peygamber Efendimiz hadislerine bakıldığında kan, pardon kan, nefsi temsil ediyor. Pislik de, hani şeytan size pislik bulaşmasın, rıcız bulaştırmasın derken de neyi kastediyor? Şeytani fitneleri kastediyor. İşte demek ki bir insana bir düşünce geldiği zaman, bir şey geldiği zaman insan, akıllı insan, işte bu Allah'ın Kur'an'da anlattığı teknolojiyi kullanan insan bunun kendi nefsinden mi geldiğini, yoksa dışarıdan şeytan tarafından akla gönderilen bir virüs, bir iğneleme, bir ok mu olduğunu anladıktan sonra doğruyu davranırsa ihlasla davranmış oluyor. Hatırlıyor musunuz bir ayet kerimede şu vardı şeytanın bir iddiası vardı ben onların hepsini saptıracağım senin muhlis kulların müstesna derken Allah da diyordu ki senin ona gücün yetmez ancak sana uyanlar müstesna derken işte burada muhlis şu manaya geliyor ben ona bir şey ilka edeceğim de yani şeytan bir şey ilka edecek ona fakat onun kendinden gelmediğini eğer teknolojik olarak çözebilirse Nefsini de işin içine karıştırmazsa, hasıl olan düşünce daha doğru kendinden olacaktır. İşte ona uyanlara da muhlis deniliyor. Bu işin bu kadar kolay olmadığını da, yanılmıyorsan Hac 50. surede dedi şöyleydi. Biz bir hiç senden önce diyor hiçbir nebiye bir şey vahyetmiş olmayalım ki şeytan ona bir şey ilga etmek istemiş olmasın derken bırakın normal insanları. Peygamberlere bile bir ilkanın e, mümkün olacağının ayetsel ispatı var. Tek üst esna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden alıyoruz? Min kablik diyor. Senden önce. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan ağrı, korunmuş. korunmuş bir şekilde ve kendisi bu teknolojiyi çok iyi bildiği için yani hem Allah tarafından korunmuş hem de kendisi muhlis. Hatta ben kendi nefsimi, kendi şeytamını da Müslüman ettim derken bu mekanizmaların karışmasını ile ilgili de burada bir ifade var. Bunları niye anlatıyorum? İşte burada için. Şimdi burada kendi ameli, kendi kötü ameli süslü gösterilen derken, süslendirilmiş gösterilir derken imtihan dünyası olan bu dünya başlı başına bir e, süslendirilerek ayak kaydırma aracı, yani Rabbim e, haşa zorluk için demiyor. Ama e, imtihan ya burası. İşte Züyine dünya tarafından, dünyanın şartları tarafından süslü gösterilmesi var bunu. Bir de şeytanın işte burada ilka ederek bunun süslü gösterilmesi var. Şimdi ben biraz daha örneklendireyim sonra diğer konuya geçeceğiz. Kişi zafı var. O zaafıyla bir şeylere müsait. Şeytan da bunu bildiği için bir düşünce veriyor kendisine. O düşüncenin kendisinin düşüncesi olmasını hedefliyor şeytan. Kişinin kendi iç sesi olduğu düşüncesi olmasını şey yapıyor. Mesela olan şu adamda şöyle ya şuna bak. Şimdi kendinde kibir ve başkalarını küçük görme kibir eğilimi var. Şeytan da bunu yakalıyor. Diyor ki ulan şu adama bak ya boyu kısa işte bilmem ne bütün fiziksel ve şeyler ile söylüyor. Eğer bu yemi yerse ameliya ya yine ederse bir de hoşuna gittirecek şekilde onu söylüyor. Bu sefer kendiymiş gibi onu sahiplenerek daha kuvvetli söylüyor ve hatta onunla ilgili amel yapıyor. İşte o zaman da e, zokayı yutmuş oluyor. Üçüncü aşaması da işte burada söylendiği gibi. O amelinin de ne yapıyor? Hasen görüyor bu seferde. Görüyor musunuz mekanizmayı? Zannedildiği gibi şeytan sadece vesvese vermiyor. Hani psikolojik hastalıkların olduğu vesvese var ya sadece o şeytanın görevi oymuş gibi adletiliyor. Aslında şeytanın işte burada mekanizmasını anlatıyor. Rabbin beyine gönderdiği, kendisinin olduğunu zannettirdiği yanlış felsefik virüsler. Ya işte şu şöyle değil mi aslında bu böyle değil mi? Ya günümüzde de bu olur mu? Ya aslında şöyle şöyle yapmak gibi bir sürü şey yapıyor. Kişinin de kendisinin de zaafları olduğu için de onu yiyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Zihin hamleleridir aslında onu gönderdiği. Veslese de vardır nas suresinde olduğu ve ellezî yüves ve süfî sudurun nasıl olduğu gibi de vardır ama beyin hamlelerinde burada unutmamak lazım. Hani deniyor ya felsefeyle çok fazla uğraşmamak lazım denilen de o. Sık beyinsel gittiği için insanlar orada ayak kalmaları e, olabiliyor. İşte Rabbim bu ayet diyor ki efemen yani şu kimse gibi midir? Şöyle. Bunun e, şey olarak Metin olarak bu bir e, müpteda yani isim cümlesi ama haberi olmayan bir cümle. Yani müptedayı belirtiyor, haberi kişinin e, yorumuna e, kendisine bırakıyor. Bunu e, tefsir kitaplarında şöyle yazıyor. Haberi gizli, şu iki mana olabilir deniyor. Böyle kimseler için, biraz sonra gelecek, kendini üzülüp helak etme kendini. İkincisi de bunlar... Allah'ın hidayet ettiği kimseler gibi midir? Şeklinde de bir e, cevabı var. Şimdi zaten soru soruyor. Açıkta kalmış bir soru. Yani şöyle şöyle kimse. Yani soru işareti. Şimdi bunun devamı olması lazım. Devam yok. İşte orada kişiye bırakılıyor bu. E, diğer kimse gibi olmaz. Diğer grup hangisi? De, bunun zıttı. Demek ki kendisinden bir kötü amel sadır olabilir. Olabilir. Kimse mükemmel değil. Fakat bunu güzel amel gibi görmeyecek. Değil mi? İşte tövbe edecek. Ya ben yanlış yaptım diyecek. Nefsini tanıyacak. Şeytanın vesveselerine yapmayacak. Bak bir insandan kötü amel sadır olmaz değil. Zaten e, Tevvat esmanları, El Gafir, Gafur esmaları bunun için zaten. Fakat Burada Rabbim'in vurgulamak istediği şu, amelini hasen görmeyecek. İyi görmeyecek yani. İşte bu kimse diğerleriyle beraber Musavi olur mu diyor Rabbim. Şimdi eğer, biraz sonrasına döneceğiz. Kişi sapıklığı güzel görüp de bunu tercih ederse ne oluyor? Bakın orada ayetin devamı ilginç. Fe inna Allaha yudillu men yesha Allah dilediği kimseyi dalalete sürükler. Bunu açıklayacağım. birinci manasıyla söylüyorum ve yehdi hidayet eder men yesha dilediği kimseye de hidayet eder. Şimdi biz biliyoruz ki Allahu Teala kişiyi sen cehennemliksin, sen cennetliksin diye onun iradesine hiç dokunmadan göndermiyor. Bu zulümdür zaten. Hani bu yıllardır e, ateistlerin şey yaptığı bir şey. Yani Allah bir kimseyi cehenneme götürecekse niye bu kadar emir kuran falan var? Zaten istemiş. Yani benim cehenneme gitmemi murat etmişse benim burada bütün amelim falan boşuna. Buradan da Müslümanlar cevap veremiyordu buna. Yıllarca veremediler. Neden? Kader inancı tam olarak anlaşılmadığı için. Elbette ki Allah Teala her şeye kadirdir. Dilediği kimseyi oraya koyar, dilediği kimseyi oraya koyar. Ya yani da burada ifade edildiği için dilediği kimseyi saptırır, dalalete sürükler, dilediği kimseyi de hidayete sürükler. Buna kimse hiçbir diyeceği olur mu? Olmaz. Ve ve nihayetinde faili mutlak Allah olduğu için nihayetinde böyle oluyor. Fakat burada işte bir önceki ayetin önceki kısmının gelmesiyle beraber şunu diyor. Kişi sapıklığı güzel görüp de bunu tercih ettiği için Allahu Teala da onu dalalete yöneltiyor. Yani tercih yapan kişi onu görüyor, onu tercih ediyor, ona yöneliyor. Muhammed'i güzel görüyor. Allah da tamam, bunu istiyorsun diyor. Bunu yapıyor. Tam tersi de amelini de güzel görmüyor. Amelini çirkin görüyor. Hidayeti talep ediyor. Allah da ona hidayet ediyor. Yani yine etken o ama Allah öyle yapıyor. Şimdi öğrenci illa ben sınıfta kalacağım diyor. E öğretmen de bırakıyor. Şimdi bırakan öğretmen değil mi? Fail olan o. Ama sebep kim? Kendisi. Yani tercihi o. Yani illa hal diliyle diyor ki beni bırak, beni bırak, beni bırak. E tamam bırakayım diyor dese. Bırakan Allah. Bu yani efendim öğretmen kötülük yapmadı, yapmadı. yaratan Allah yani, yani Allah şey, şey bu bunun başka bir şey de şu bunu e, Bayraktar Bayraktar Hoca'da bir kahvaltı nasıl olmuştu da orada bir ifade etmişti bu devrim devrim diyordu yani Kur'an meali şeyin devrim onu da bir tarzı vardır bilirsiniz o da şunu kastediyor bakın fe innallâhe Yudillu men yeşâ o ifadesi var ya men yeşâ şu iki manaya geliyor. Birincisi, dilediği kimseyi. Fail kim? Allah. Bu aynı zamanda e, Arapça gramer olarak mümkündür ki e, dileyen kimse. Bu, Arapça o gramer olarak, dil bir sorak hiçbir soru yok Bekir Bey. Bak men o dediği var ya dileyen kimse manasına gelebiliyor Arapçada. Allah'ın dilediği kimseyi de manasına gelebiliyor. Bu zaman ne oluyor? İkinci manaya gelirsek işte Allah dileyen kimseyi dalalete sürükler. İkinci kısma ve, ve, ve mehdîmen yeşâ'ı dileyen kimseyi de hidayete erdirir. Tercih yani. E şimdi Rabbim Arapça indirmiyor mu bu Kur'an'ı? Haşa ikisinde de aynı manaya geldiği bilmiyor mu? E burada iki manayı da ortak düşündüğünde şu oluyor: Kişi istiyor, Allah da onun sebeplerini halk ediyor, ama faali mutlatta Allah'tır. Yani buradaki anlamda genelde bu dilediğini herkese çok ters geliyor. Sanki Allah dilediniz gibi, sanki sen cennetsen, cehennemdikse. Cennet, bu dilediğini sizin gibi ifade ediyorsunuz, farklı amaçlıdır. Yani hı hı. burada esasında korkutuyor bu şeyler. Dilediğini. Tabii tabii. Dilediğini derse, ee evet. Allah Doğru. beni dalalete dilediysa <gülüyor> eyvah. Ben yandım öyleyse yani, geliyor. Çok güçlü bir yani. Ben çok, ben çok bir duydum. Şey. O sizin söylediğiniz gibi diyor ki Allah böyle dilemiş. Ben cehenneme gidecektim. Yapacağım bir şey yok. Abi. Bir evet şey, işte bu yani, da o. insana sıkıştıran evet. e, sorulardan ama bu açıklama Ama şunu da söylüyorum. Bu yıllarca İslam tarihinin tarafından, e, düşünce tarihi tarafından şey olmuş. Yani tamamen etken insan ya da tamamen etken Allah ikiye ayırmış insanlar ya yani ikisinin birleştiği bir yer yok mu? Yani mutlak olan Allah'ın iradesi ama bütün bu kanunların kurucusluğu de Rab dediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah fakat irade ne? Yani iradeyi de e, hesaba katmadan e, bu şeyler e, çözülemez ama hiçbir zaman e, bütün faili mutlak olan her şeye kadir olan Allah'tır. Bunu da e, unutmamak lazımdır. Evet. Evet, edalle. Şimdi dalle e, kişinin kendi sapması edalle olduğu zamanda ne oluyor? İfal va'buna geçtiği zaman kişiyi e, şey yaptırmaması, e, saptırması yani e, Dalle aslında tam saptırmak gibi değil de şöyle hidayetin zıplı anlamında. Hidayet ne demekti? Bir yere yönlendirme. Onu yapma yapılmaması bile dalalettir. Yani bakın şöyle bir şey düşünün çok ilginç. Yani bir kişiye yardım edilmemesi bile o kişinin zarar görmesi için sebeptir. Mesela bir kişi adres soruyor. Siz o adresi biliyorsunuz. O adresi söylemeniz hidayet. O size daha bir gıcıklık yaptı, yanlış yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hak etmiyor o şeyi. Bak onu kasıtlı olarak yanlış yere yönlendirmiyorsun. Fakat doğru adresi söylememen bile o kimsenin yanlış yere gitmesi için bir sebep. Anladınız mı bunu? İşte bu. Şimdi bakın Allah'ın rahmeti ve merhameti olmadan biz muvaffak olabilir miyiz? Başarılı olabilir mi bir şekilde? Fakat sen hareketlerinde Allah'ın yardımını istemiyorsun. O talebe de layık değilsin. Allah'ın rahmet etmemesi bile bak şey yapmasına gerek yok. Kötülük yani kötü bir şey yapmasına gerek yok. Yardımını yapmaması, ekstralarını yapmaması bile o kişinin sapması için yeterli yani. Hani bu da e, mekanizmalardan biri. Elbette olabilir. Devam edelim efendim. Bu evet. anlaşıldığını düşünüyorum bunu. Fela bu ilginç bir ifade var burada. Çok ilginç. Fela tesebb nefsuke aleyhim haserat. Burada emir var. Kime neye emir var burada? Bu Arapça talep en son istediğimiz konulardan birisi. İşlemedik ya ki işleyeceğiz de. Ee, nehi gayıp var burada yani e, yani burada hitap nefsine olun hani sen nefsine söyle şöyle şöyle yapmasın gibi bir ifade ee, hayır ne, bak nefsü ediyor yok ya senin nefsin yapmasın seni bulayım, seni evet nef nef yok ediyoruz. evet. Ee, bak nefsünün senin üzerinde ötüre var gördünüz mü fail oluyor. Yani emir ona. Nefsin e, gitmesin. Aleyhim onlara haserat, hasretlerle, üzüntülerle gitmesin. Bu bir deyim Yani şu manaya geliyor. Resulüne hitap burada. Peygamber Efendimiz Sallallahu Vesselam. Ey Resulüm! Bu olan ola şimdi sen işin mekanizmasını biliyorsun, bunların başının ellerinde geleceğini biliyorsun ve biz senin de çok çalışıp çabalamanın farkındayız. Bak ilginizi çekecek. Bir önceki kelimeye göre de <gülüyor> hidayet de sanma ki senden, hidayet de bizden. Biz değerlendiriyoruz, yapıyoruz. Hidayet gerekirse biz zaten veriyoruz. Hidayet konusunda senin yapabileceğin çok fazla bir şey yok senin başına, senin üzerine düşen nedir ancak tebliğdir lakin bütün bunlara rağmen sen onların mevcut durumlarını görerek ve ileride başlarına neyin geleceğini bildiğin için nefsin onların üzerine hasretle giderek üzülerek giderek ne olacak bunlara kaygısıyla neredeyse kendini öyle bitiriyorsun neredeyse öldürüyorsun kendini bunu yapma Hasret de şey değil yani tam bir açıklama değil hasret. Hasret bizde şimdi Türkçe'de şey bir, bir şeyi arzu etmez bilme hasret eksikliğini hissetmek gibi değiliz. Yok de hasreten Arapça'da farklı bir şey. Hasret hüsran kelimesiyle tamam, tamam, şey. Tamam, tamam. Yani bir şeyin elden çıkmasından dolayı gelen üzüntü. Yani şimdi bak bir şeyin elden çıkmasıyla bunun birleştiği yer neresi? Resul sallallahu ve bütün alemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? İşte bir takım insanların artık uzaklaştığını yani hidayet grubundan uzaklaştığını görüyor ya onun elden gidip çıkanlara yani onlara üzüldüğü için hasretleniyor. Burada yalnız çoğun olarak da gelmiş hasera çoğuk olarak gelmiş. Yani birçok birçok yani bunda şu var birçok değişik şekillerde onların kayba uğramasından ötürü değişik değişik hasretler, acılar, üzüntüler çektiğinin ifadesi Hı. ve bunun da miktarının çok olduğunun e, ifadesi burada. Çok mutlaka etersiz. Muhakkak yani, iyi. Ee, yani bak şurada, ee, eğer senin kendisi olsaydı farklıydı, yani sen üzülmeyle nefsin üzülmesi arasında fark var. Bu hatap emirde ne oluyordu? E, kendine hitap vardı, karşındaki ne hitap vardı? Şöyle yap, böyle yapma diye. Öbür türlü ne vardı? Şu şöyle yapmasın, bu böyle yapmasın diye şey var. Şimdi bakın, bunu araştırdım Bekir Bey. Bu bir şey. E, Arapça da es, değil. Yani. Hı -hı. Evet. Fazla teoriye girmek istemiyorum. yani dinleyen arasında fazla Arapça bilmeyenler var. O yüzden şey yapıyorum. Bu Arapça'da bir deyimmiş arkadaşlar. Kendini öldürme, helak etme manasında da bir deyimmiş burada. Çünkü burada biz görüyoruz ki felatessep gitme, gitmesin. Nefs nereye gidiyor yani? Bir yere gitmiyor. Yani derinlerine bakıldığında bunun da elbette bir şeyi vardır ama sen kendine hasretle bitip tüketme manasına ee, geliyor. Gittim. Efendim, kendini yiyip bitime, nefsini e, bu manada onlar üzerine e, öldürme var. Çünkü neden? İnna Alimun Bima Yasna'uun. Şüphesiz Allah alimdir. Neye alimdir? Bima şu şeyleri ki yesna'un onların yaptıklarına. Buradaki kelime Türkçe'de kullanılıyor, sanayi olarak kullanılıyor. Sanayi. Yani İmali. sanayide ne vardır? İmal etme, etme vardır. Yani amelden biraz da üretme vardır. Onların neler üretip durduklarını Allah gayet iyi bilmektedir. Yani sen belki bilmiyorsun. Sen belki onların hidayete kavuşmaları için e, çabalıyıp hasretle kendini yiyip bitiriyorsun ama Allah onun yukarıda e, süslü evet. gösterilmesi vasıtasıyla kötü amellerine, süslü görüp de neler imal edip durduklarını, yaptıklarını Allah gayet iyi bilmektedir. Yani işi bana bırak gibi, gibi. gibi bir burada da e, bir mana var. Diğer ayete geçelim. Yeterince anlaşıldığını düşünüyorum bunun. Wallahu e, bu yemin değil. Vallahu ellezi Allah öyle kimsedir ki Türkçesinde okuyum sonra kırık olarak gideyim. Allah rüzgarı gönderip bulutu harekete getirendir. Allahu ellezi Allah öyle kimsedir ki öyledir ki erseller riyah rüzgarı ne yapandır gönderendir. Evet. Fetüsri pardon ve e, tüsiru o da Sahaben, sahab e, buluta tesir eder. Fe devam edelim. Derken onu bir beldeye sevk edip sularız. Fe suknahu <Sessizlik> ila beledin meyit. Fe sukna buradaki e, saka buradan geliyor. sakal ne demek biliyor musun? Sulayan demek, su veren demek. <Sessizlik> Hani bu sakalar eskiden Osmanlı devrinde vardı. Şu an bir su markası. Karadeniz'de çok iyi bilinir bu. Bir sülalenin ismidir. Evet. Yani su veren demek. Su dolatan. Hatta yemek sonrasında da hani Allah'a hamdolsun ki o bizi et ve sakadna diyor. Yedirdi ve su verdi şeyinde. Ve biz sularız. Neyi? Onu ila beledin meyt. Ee, sevk edip de sularız. Nereye? Belet bir beldeye ama nasıl? Meyyit ölü bir beldeye onu e, göndererek oraya su sularız. Peki ne oluyormuş sulayınca? F hemen bunun üzerine <gülüyor> Ahyayna biz hayat verdik bihi onunla yani o e, bulutla el arda arza hayat verdik yani hayat veririz manasında ben da mevtiha ölümünden sonra şimdi Rabbim burada bir mekanizmayı anlatıyor görünüşte meteorolojik günümüz ifadesinde söylüyorum meteorolojik bir hadiseyi izah ediyor önce ne yapıyormuş rüzgarlar varmış rüzgarları bir yere gönderiyormuş Evet o onunla beraber yani ee, bulutları e, bir e, hareket ettiriyormuş. Başka bir ayet var e, bilgisayardan ötürü onu geçmek zorunda kaldım. Değişik değişik şekillere getiriyormuş. Yani bir araya getiriyor, dağıtıyor. Hani bugün meteorolojide bulut şekilleri vardır. Onlara e, getiriyormuş. E, getiren, burada yalnız e, hani Arapça için bir teferruatta bulunuyorum. Fetusir'ü doğurken T harfi var. O e, müelles şeyi için geçerlidir. E, Allah bulutları tesir etmiyor, e, rüzgarları gönderiyor. Oradaki T harfi buluta gidiyor. E, pardon, rüzgara gidiyor afedersiniz. Rüzgar bulutu değişik şekillere getiriyor. Yani orada bir e, hani merak edenler için Meçhul. söyledim. Meçhul. Yok, ee, bu çoklu bir bab, çoklu bir babın da TS ötreyle gelebiliyor. Muzara tarifi ötreyle gelebiliyor. E, i̇fal babı bu. Yani sevk ediyor. Rüzgar e, bulutu e, tesir ederek onu değişik hallere getiriyor. Bir yerden bir yere e, getiriyor. Bununla beraber de e, biz ne yaparız? O beldeyi suluyoruz. Ama nasıl bir belde? Meyil belde. Ölü bir beldeyi sunuyoruz. Burada bir yağmurun ne var? Meteorolojik olarak bir açıklaması var. Ve onunla da hayat buluyor, canlanıyor. Bu da ne? Neyle ilgili? Biyolojik bir olay. Biyolojide de suyun e, o toprak üzerine ve oradaki canlılar üzerine tesirini e, gösteriyor. Fakat Rabbim şu ifadesiyle farklı manaların da olduğunu ifade ediyor. Kezalik durum böyledir, işte böyle nüşur. Nüşur da böyledir. Nüşur ne demek? Nüşur e, yayma manasına da geliyor. Neşriyat buradan. Fakat asıl kastedilen bir şeyi e, bitki gibi yayılıyor ya her yer. yani bitki bir tane mesela çim bahar geldi ya. Yerden bitiyor. Yerden bitmesiyle beraber de yayılıyor yeryüzüne oluyor. İşte hayat bulduktan sonra Nasıl ki yeryüzüne bitki böyle tekrar diriliyor, ahiretteki yeniden dilin, dirilmeye de nüşür deniyor. Tebharika suresinde var görmüyorsunuz ve keyfe, kâne neşe, nüşür. oradan bir bahsediyor. Nüşür ne? Yeniden, yeniden dirilmeyi dirildim. de kastediyor ortak noktası ne <gülüyor> nasıl ki bu dünyada birdenbire otları çıkmış ve bir anda yayılmış görüyorsunuz ya işte ahirette de kabirdekiler de ön şekilde bir şekilde çıkıp da aynı bitkilerin yerinden çıktığı gibi bitmesi gibi yerden geniş bir alana yayılacak şekilde tekrar diriltiliyorlar İşte nüşür'den kastedilen yeniden dirilmenin kelimenin kökeniyle birleşmesi birleşmesi bu. Yani yeniden dirilme de böyledir diyor Rabbim. Şimdi bunun iki manası var. Birincisi Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah yeniden dirilme nasıl olacak? Diyor ki sen görmüyor musun? Diyor işte yeryüzünün ölümünden sonra nasıl dirildiğini, İşte bu da böyle olacak. Yani şu kastediliyor birincisi. Ya Allah her şeye kadir değil mi? Bunun böyle olduğunu görmüyor musun? Böyle bir mekanizmayı yaratan Allah tabii ki ölüleri de böyle diriltecektir. Fakat biz bugünün ilmiyle biliyoruz ki daha evvel de bunu konuşmuştuk. E, kişinin de DNA var. DNA e, silsile şeklinde zincirsel e, yeniden oluşumun mekanizmasını teşkil eder. Bir şekilde bugünkü teknolojide biliyoruz ki bir hücreden bir DNA'dan aynı bir canlı oluşturulabilmekte. Bir e, limon hücresinden limon ağacı yapıldı yani limon üretildi yani. Biz bunu biliyoruz. E, aynen. İnsanlığın da bir hücresi tohum gibi nasıl ki yağmur ölü gibi gözükse de bir toprağın içerisinde tohum var ölü gibi gözükse de yağmur damlası girdi oraya ve canlanıyor ya Rabbim de buna benzer bir mekanizmayla toprağın içerisinde ölü bulunan insan hücrelerini de bu şekilde canlandırabilecek teknolojiyi var etmiştir manasında var. He, kabaca bu teferruatını elbette ki Rabbim bilir. Mesela bilinen neydi? İnsanın kuyruk sokumundaki kemikteki kemik hücresinin bir türlü imha edilemediğini, yeniden nüshurun bununla olabileceği ilgili tez var. E Rabbim aslında buna da gerek duymaz. Ol der, verer. Ama bunun bile mümkün olabileceğinin burada bir ifadesidir. Sistem. Tam olarak ne olduğunu nasıl olacağını bilmiyoruz bu sistemi ama Rabbim bununla beraber işaretler vermektedir. Bazı İslam valileri şöyle anlatıyorlar burayı bu konuyu hocam. Mesela nasıl ki yağmur ölü topla canlandırıyor ya. Evet. O tekrar dirilişte de Yüce Allah gökten aynı meni şeklinde bir şey yağdıracak ve onun şeyine de bütün insanlar kabirden dirilerek evet. kalkacaklar. Diye Peki açıklamayacaktım. Onu da açıklayayım. Bakın Erseler Riyah var ya evet. riyah kelimesi ruh kelimesiyle aynıdır. Rüzgar kelimesinin kökünde ruh vardır. Bunu hatırlarsanız Ahsap suresini işlerken yapmıştık. Yani biz ruhları göndeririz. Bakın şu var. Ersel'e göndermek de değil mi? Nerede geçiyordu? Fatır suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde yaparken meleklerle ilgili Ersel'e fiili kullanıyordu. Mürsel ifadesi kullanılıyordu. Rih kökin, rüzgar kelimesinin kökeninde de Ruh kelimesinde olması biliyorsunuz ruh kimin ismidir? Cibril aleyhisselamın. Cibril aleyhisselamın diğer lakabı nedir? Ruh'tur. Evet. Demek ki e, meleksel bir kuvvetin Allah tarafından ersele edileceğinin gönderileceğinin de burada bir ifadesi. Biz biliyoruz ki kıyamet sahnelerine ilgili melek hangisi? İsrail aleyhisselam. Şöyle tasvir ediliyor. Bütün şey bittikten, sistem bittikten sonra bu kitaplarda geçen olay İsrail aleyhisselamın ruh üfürür gibi fırçağını Allah'ın da gökyüzünden mahiyetini bilmediğimiz bir suyu yeryüzüne indirerek kabirlerde bulunanları çıkaracağını, işte üfürlen e, buradan çıkan ruhların bak ruh ersele edilerek gönderilerek de Kelimelerin ortaklığını göstermek için bunu yapıyorum. Kabirlere yükleme olduğunu, hatta şöyle deniyor, bir böceğin hayvanın içine girdiği gibi o ruhunda cesetlerin içerisine gireceğini Hı -hı. var. Bugün bilim kurgu filmleri ben izleyenler e, bunun nasıl olduğunu e, şeyde görüyorlar zaten. E, e, hani nasıl olabileceğine ilgili ipuçları var. Hani bu da o anlatılan ama o zamanın insanlarına bir şekilde anlatılacak olayın günümüz teknolojisinde daha farklı bir anlaşım e, olabileceğinin burada bir e, göstergesi var. Evet. Burada iki şeyden bahsettik, tekrar söylüyorum. Bir doğa olayı, yağmurun nasıl yağdığının hmm. izahı, yeniden hmm. dirilme ile ilgili ipuçları. Üçüncüsü de şu, bu da tasavvufi bir yorum diyebilirsiniz. Ölü bir beldeden kasıt, insanın manevi olarak ölü bedeni olabilir. Rabbim de değişik rahmet mekanizmalarını göndererek, ihyası deniyor buna. İhyasının mekanizmasını burada gösteriyor Rabbim. Değil mi? İman nuruyla, iman güzellikleriyle dolmamış bir insanın bedeni her ne kadar yaşıyor gözükse de aslında ölü gibidir. Kalplerin ölülüğü gibi. Rabbimin değişik mekanizmalarla hidayet mekanizmalarıyla ki yağmur rahmettir burada rahmeti gönderiyor ya onu bir şekilde ölü bedenlere kalplere göndermesi de ve onu ölümünden sonra diriltmesi de aynen bir yağmurun ölü bir beldeye yağıp da onu tekrar diriltmesi gibidir de burada bir yorum var. Bu da dediğim gibi birçok yorumu olabilir bu ayetlere sınır getirilmez ama anlayabildiğimiz e, üç şeyinden birisi. Burada da aslında insanlara bir tes, te, teskin var şöyle ki şüphesiz Allah dilediği kimseyi şaşırta dilediği kimseye hidayet verir diyordu ya. İşte bu hidayet mekanizmasını da burada bir gösterir size. kimse mükemmel değil sui ameller var kötü ameller var. İnsan bunu süslü görmediği, güzel görmediği takdirde Allah'a rücu ettiğinde Allah da değişik hidayet mekanizmalarıyla o ölü gibi gözüken kalbi çevirebilir. Hatta hani bir dua vardı ya dün şey yapmıştık elere hasenelere tebdil etmesi gibi. Bırakın onları yerinde kalmasını kötü amellerin bile iyi amel işlenmiş gibi o hale gelmesini sağlayacak muhteşem bir rahmet sisteminin de sahibidir. Allah burada aynı zamanda demek e, demektedir. O Fuday, Fuday Bil İyaz Hazretleri var onun bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. eşkıyanın reislerinden ama aynı zamanda ibadetli. Namazını kılıyor oruç diyor ya nasıl olur böyle bir şeyler diyor ee, ya diyor umulur ki diyor Allah diyor benim seyyelerimi bir günü hasenata çevirir diyor ve bir şey Allah'ın hidayeti nasip oluyor öyle bir dönüş yapıyor ki evliyanın en büyüklerinden oluyor işte o seyyeleri haseneye dönüşmesinin bir olayı işte bu maksimumdan bir olay. Ama Rabbim de burada üzülmeyin. Böyle mekanizmalar var. Kötü bir kalbi ihya ettiği gibi siz de ihya ederse ne ne çeşit hidayetlere kavuşursunuz. Bu Allah'a her şeye kadirdir. E, müjdesi de var burada inşallah. Devam edelim 10. ayete. <Sessizlik> Men kane yuridul izzete felillahil izzetu cemian. Kim İzzet istiyorsa izzetin tamamı Allah'ındır. Hoş güzel sözler ona vasıl olur. Onu da samlih ameller yükseltir. Kötü mekirler, tuzaklar kuranlar için onlara çok şiddetli azap vardır. Onların kurdukları tuzaklar kendilerini mahveder. Yani kendilerine döner. Bunu açıklamaya çalışalım inşallah. Men kâne yuridu. kim isterse, talep ederse, iradesiyle talep ederse neyi? izzeti Yani izzet üstün olma durumu şan, şeref manasına geliyor. Yani kim izzet isterse. Değil mi? Kim istemez? Yani iyi bir durumda olmayı, şerefle bir durumda olmayı kim istemez ki? İsterse Burada Allah dikkat çekiyor fe dikkat etsin lillahi iz, el izzetu cemiyan o izzet var ya o izzet Allah'a aittir cemiyan cemisiyle beraber toptan ne demek bir kere ikaz ediyor İzzet sahibi olan Allah'tır bir kere bunu unutma diyor İzzet Allah'ındır Allah'a mahsus bir sıfattır sen izzetli olamazsın ha olamaz mısın olursun ama Allah'ın vermesiyle olursun. Allah seni bu bir esma var. O esmasıyla seni izzetli kılar. Hangi esma o? El Muiz. El Aziz izzetli demek. İzzet halinin sürekli olarak üzerinde bulunduğu demek ki Allahu Teala'dır bu. Bir de El Muiz esması vardır. İzzeti veren demektir. Allahü u Teala, şimdi El-Aziz ismiyle bütün izzet Allah'a aittir. Fakat El-Muiz esmasıyla da Allah kendine ait ya, tasarrufu kendisinde ya, e, onunla da izzeti dilediğine verir. Ama cemiyya, küllisiyle verir yani. Başka bir ayette de Münafıkun suresinde geçiyor. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlere aittir. Yani burada ne diyor? Yukarıda gözüküyor, şimdi Mekke müşrikleri de ya o dönemin şeyleri. Onlar izzeti hep bir şeylerde aramışlar. İyi insanların, zenginlerin, söz yanında olmak ya da sahte ilahlarına talep ederek bunu izlemişler. Böyle bir şey yok diyor. İzzet Allah'a mahsustur ve Allah'ın verdikleri yine. Yani bir şey, birisi izlet sahibi olacaksa onu ancak Allah verir, başka yerde falan onu aramayın demektir. İleyhi yas'adu el kelimu et tayyib. Tayyib hoş güzel demek, kelim de söz demek, söz, sözler demek. Ona sad olur. Bu kelime hani Suudiler var ya, e, Suudi kralı, Suudi arasında onların şeyi, e, kendilerine koydukları ismin e, ana teması Suud yükselmek demek ona vasıl olur yani ulaşır manasında bu yükselerek ulaşmak manasına geliyor Evet bir şeyin yukarı doğru çıkması doğru oradan geliyor asansörde buradan geliyor ve amelü amel nasıl aman el Salih Salih aman is de onu ona yükseltir şimdi burada ilginç bir mekanizmadan bahsediyor şimdi güzel sözler var bu güzel sözler, kelimeler var. Ona ulaşıyor, vasır olur ama diyor ki durup dururken ulaşmaz. Bunu ancak salih amel ulaştırır. Ben şunu anladım. Vakit az, biraz hızlı gideyim. Her önüne gelen, her kademedeki, her idrak, iman düzeyindeki insanlar güzel sözler söyleyebilir. Hatta la ilahe illallah gibi, subhanallah gibi güzel sözleri de söyleyebilir. Ama onlar söyledi diye Bunlar Allah'ın katına onlardan sadır olacak diye çıkacak diye bir şey yok. Hani yukarıda diyor ki küfredenler şöyle şöyledir ee, ne diyor küfredenler için bir azap vardır fakat ee, amel işlemesi şartı yoktu ama müminler için ne vardı amelü ve amelü salihati vardı. Yani küfür edenlerin öyle hiçbir şansı yok ancak salih amel işlerse bu oraya gider bu birincisi kafirler için ikincisi müminlere de bir ikaz var bak siz ezbere bir şeyleri söyleyip duruyorsunuz anlamını bilmeden tamam o güzel söz yani mana itibariyle güzel söz fakat ona muvafık salih amelde işleyeceksin ki yani o sözün gereklerini düşünüp anlayıp idrak edip yaşayacaksın ki o emel Allah'a ulaşabilsin yoksa o sözün çok şeyi var ha sevap verilmiyor mu veriliyor fakat ref olması, bak o söz, bak ikisine de ile ilgili bir kelime söylenmiş. Saat ediyor, asansör gibi çıkıyor ama bir de ref kelimesi geçmiş burada. İyice kendisini Allah'ın zatını onun yükselerek gidebilmesi için taşıyıcı olarak salih amel gerekiyor. İşte bu yıllardır söylediğimiz amenü. Ve amülü salihatinin sırrı burada. Sadece iman ettim demek yeterli değil. Ona bu salih amel işlemen gerekir. Yoksa ortama söylenmiş güzel sözler gibi oluyor. Evet. iki buçuk ayet işledik. Yine benim için başarı. <gülüyor> Efendim? Tabii. Onu haftaya devam edeceğiz işte. E, Rabbim ee, biz temiz değiliz, hatasız değiliz, kendimizden kötü ameller sadır oluyor. Allah bize bunları güzel görmemeyi <gülüyor> nasip etsin. Nasıl ki yağmuru ölü bir beldeye gönderiyordu, da oraya hayat veriyorsa bizim ölü kalplerimize de rahmet edip bizi canlandırsın e, inşallah. Güzel sözleri manasını bilerek, değerini bilerek... E, salih amellerle beraber ona e, yönlendirmeyi e, nasıl etsin. Amin. Çünkü izzet Allah'tandır. Aslamin. Allah da el-Muiz esmasıyla bizi izzetli, şerefli olanlardan, aziz olanlardan eylesin inşallah. Sadakallahü azim.